Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz aleyküm bir soralım var. Bir kişi tarikattan atılabilir mi? Tarikattan düşme diye bir şey var mıdır? Varsa nedir? Allah razı olsun. Ben yurtdışından yazıyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Allah razı olsun. Bir kişi tarikattan atılır mı? Bir kişi kesinlikle tarikattan atılmaz. Atılır diyenler tarikatı anlamamış. Tarikat yol demektir. Yolun başında bir Müşid-i Kamil var demektir. Müşid-i Kamil sadece kendisiyle beraber olanlara rahmet olur. Allah kullarını ona emanet etmiştir. Emanet nazarıyla nazar eder. Dolayısıyla onları Allah'a götürür. İşi bu. Allah'a taşımak. Nasıl atabilir? Yani bir insan, bir insanı kulluktan atabilir mi? Kulluğa davet ediyor, kul olmaya davet ediyor. Allah'a taşıyor onu. Allah'a dost etmek için evet, öğretiyor, buna beraber bir de taşıyor. Nasıl atar? Evet, Böyle bir şey düşünülemez, böyle bir şey yoktur. Tarikattan kimse atılmaz. Tarikattan düşer mi? Tarikattan kimse düşmez. Ama kendi tercihiyle çıkmak isteyebilir. Çünkü bir tarikata girince biat etmiştir. Allah'a gitmek üzere, Allah'a dost olmak üzere biat etmiştir. Bunun karşılığında ne gerekirse yaparım demiştir. Allah'a dost olmak için. Kamil manada kur olmak, Hazreti insan olmak için mürşidine biat etmiştir. Onu kabul etmiş, beni götür demiştir. Bunun karşılığında ne gerekirse ben de yaparım demiştir. Diyelim ki biatini bozsa, Allah öyle buyurdu. O sana biat edenler sana biat edenlerin Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Dolayısıyla biati Allah'a yapmıştır. Sözü Allah'a vermiştir. Diyelim ki vazgeçse Allah buyurdu. Kim biatini bozarsa bu kendi aleyhinedir. Yok eğer bozmazsa bu da onun lehindedir. O kazanır. Tercih yapmıştır, sonra tercihi bırakmıştır. Dolayısıyla kazanması gerekeni kazanamamış. Dolayısıyla o kendi aleyhinedir. Kimse onu çıkaramaz, düşmez, atamaz. Böyle bir şey yoktur. Mürcid-i nasıl ki Allah'ın Resulü, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, alemlere rahmetse o da öyledir. Hem önce kendisiyle beraber olanlara, beraber yürüyenlere özel manada, muamerede bulunur. Bütün insanlığa, ümmete sadece rahmet olur, aşk olur, muhabbet olur, hidayet olur. Yoksa böyle sanki bir yerden atılırmış gibi, düşermiş gibi anlamak doğru değildir. Evet. Efendim İstanbul'dan Muhlis Müh ikinci sevgili hocam, tasavvufu İslam ahlakının özü olarak ilk Müslümanlar gibi anlatmanız bizi Resulullah Efendimiz'in çağındaki zühd ve takva anlayışına götürüyor. Allah sizden razı olsun. Ancak tasavvuftaki rabıta konusunu biraz izah eder misiniz? Selamun Aleyküm demiş efendim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. <gülüyor> Rabıtayı da doğru anlamak lazım. Doğru anlamayanlar rabıtaya şirk dedi. Öyle söylüyorlar. Bu bilmeden anlamadan Söylenen bir sözdür. Allah ayet-i kerimede cennetlikleri anlatırken bir de ayrıca rabitun dedi. Rabıta yapanlar. Kimdir bu rabıta yapanlar? Elbette ki müminler. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz'e rabıta yapmış mıdır? Yapmıştır. Nedir rabıta? Gönlünü rapt etmek, bitiştirmek, bir olmak, beraber olmak, tabi olmak. Allah girer ayet-i kerimede de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Bu rabıtadır. Bu ittibadır. Allah'ın Resulüne ittiba etmek demek rabıta yapmak demektir, rabıtalı olmak demektir. Nasıl tabi oluyor? Her konuda Resulullah Efendimiz nasıl yaptı? Nasıl yapar? O olsaydı nasıl yapardı? Dediğinde rabıta yapmıştır. Gönlünü ona bitiştirmiştir, bağlanmıştır beraber etmiştir gönlünü, onun gibi yapmaya çalışıyor. Rabıta. Rabatanın hakikati sevmektir. Sevdiğinde, o nasıl seviyorsa, o da seni sevsin istiyorsan, bu durumda ne yapıyorsun? Onun gibi yapıyorsun. Daha doğrusu nefsini, benliğini, aklını, iradeni aradan çekip, ben bilmiyorum, Allah'ın Resulü bilir demiş oluyorsun. Bunu söyleyince, aslında bir de neyi söylemiş oluyorsun? Ben bilmiyorum, Allah bilir. Allah ne söylediyse doğru odur, hak odur, güzel odur. Allah'ın Resulüne tabi olunca rabıtayı Allah'a yapmış oluyorsun. Allah nasıl istiyorsa, nasıl seviyorsa o onu öğretir. Aynı şekilde kıyamete kadar peygamber varisleri de kendisine yapılan o rabıtada ne yapar? Bize kulluğu öğretir. Allah'ın sevdiği amel neyse, iş neyse onu yaptırır. Bize o bakışı öğretir. Dolayısıyla evet, Rabıta sevmektir, tabi olmaktır, itiba etmektir. Onunla beraber kul olmaya çalışmaktır. Evet, söyledim. Bunu bilmeyen, bunu anlamayan ne dedi? İşte Rabıta şirktir. Hangi şeyle bunu söylüyorsun? Nasıl bunu söyleyebiliyorsun böyle? Yani sahabe, Resulullah Efendimiz'e Rabıta yapmamış mıydı? Tabi olmamış mıydı? O nasıl seviyorsa öyle yapmaya çalışmamış midir? Onu sevmemiş midir? Evet. Buna beraber ne buydu ayet-i De ki onlara yakın bu Risalet'in karşılığında sizden istediğim tek bir şey vardır. Yakın bir sevgi. Bundan başka bir şey istemiyorum. Yakın bir sevgi istiyorum. Yakın bir sevgi isteyince ne olur? Tabi olmuş olur. Tabi olunca ne olur? Allah onu sever. Günahlarını mahfiret eder. Çünkü artık kendi aklıyla, iradesiyle, bilgisiyle, ilmiyle hareket etmiyor. Allah ne dediyse o, Resulü ne dediyse o demiş oluyor. Bir peygamber varisinin vasfı da budur. Allah ne söylediyse öyle yapar ve ona davet eder. Allah'ın Resulü nasıl yapmışsa o da öyle yapar. Öyle bakar, öyle öğretir. Dolayısıyla onunla beraber olunca ne olmuş olur? Rabıta yapmış olur, onu sevince... Rabutali olmuş olur. Aynı zamanda bunun karşılığında alacağı Allah'ın sevgisidir. Onunla beraber kulluk yapıyor. Yani Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmak evet, aynı zamanda bu demektir. Gönlünü onunla beraber ediyorsun. Yoksa sürekli onlarla beraber yürümüyorsun. Eğer Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmaz. Rabutan olmazsa ne olur? غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَرَدَّالِينَ Bunun dışında kalanlar gazaba uğrar, delalette kaldır dedi Allah. Evet, onun için Rabıta, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmaktır. Onlarla beraber kulluğunu yapıp, Allah'a yürümektir. Onların kazandığını kazanmaktır. Rabıta yapma, desen. Bir müşid-i ile beraber olma. Ona uyma, tabi olma. Niye? İşte sakteleri var. Saktesi var diye hakiksinin inkar mı edeceksin? sahte peygamberler de çıkmıştı. Saktesi var diye peygamberi de inkar eden ne olur? Kafir olur. Müşid-i inkar eden ne olur? Yok ne olur? Kaybeder. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmamış olur. Allah'ın ipine beraber sarılmamış olur. Evet, müminler kardeştir dedi. Kardeş olmamış olur. Yani uzaktan biz kardeşiz demekle kardeş olunmuyor. Evet. Rabıta sahabenin Resulullah Efendimiz'i sevmesi ve tabi olmasıdır. Ve kıyamete kadar gelenler peygamber varislerini sevip onlara tabi olmaları demektir. Onlar gibi kulluklarını yapmaları demektir. Onların haline bürünmeleri demektir. Bunu inkar eden, söyledim. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı inkar etmiş olur. Dolayısıyla kaybetmiş olur. Evet. Efendim, Gümüşhaneden bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm efendim. 28 yıllık evliyim, 11 tane çocuğum var. Eşim beni başka bir kadınla aldatıyor. Sık sık onun ziyaretine gidiyor. Evde her gece onunla konuşuyor. Aldattığı kadının eşi taş ocağında vefat etmiş. Kadının eşinin kan parasını alıyor. Benim eşimle takılıyor. Evde sürekli kavga çıkarıp beni dövüyor. 11 tane çocuğum var. Boşanıp gitmek de istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum demiş efendim. Evet. Ne yapmak gerekir? Eğer bunca zamandır evliyse, 11 tane de çocuk varsa bu aşamada boşanmayı düşünmek doğru değildir. Yapmamız gereken şey o bizden vazgeçmişse bizim de ondan vazgeçmemizdir. Artık ebedi hayatımızın hesabını yapmamız lazım. Çocuklarımızın hesabını yapmamız lazım. Sorun sıkıntı yapmak da doğru değildir. Ne haliniz varsa görün demek lazım. Allah'a havale etmesi lazım. Evet, yapılması gereken şey budur. Bunun için böyle sıkılmak, üzülmek de doğru değildir. Her işte bir hayır var, bir imtihan var. Bize düşen sadece güzel yapmaktır. Güzel yapalım, Buna beraber sıkıntıya sabredelim. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir. Allah güzel yapanları sever. Bize düşen güzel yapmaktır, sabretmektir. Bunun karşılığında ebedi hayatımızı kazanacağımız gibi, dünya hayatında da Allah bizim hesabımızı yapar. Efendim Manisa'dan sabit Naymanoğlu, hocamızın bir Allah dostu olduğuna, bir peygamber varisi olduğuna iman ettik. Onun için Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Sorum şu ki hocamızla Allah'ı Allah sevmeye başladık. Allah'ı seviyoruz, kendimizi daha yakın hissediyoruz. Allah'a yalnız, yalnız yeterince namaz kılamıyorum, bizi böyle kabul eder mi hocamız demiş efendim. Evet, imanımız, Allah'a olan sevgimiz, Allah'a olan yakınlığımız mutlaka ibadeti beraberinde getirir. Bütün mesele Rabbimizi her şeyden çok, canımızdan çok sevmektir. Bu iman çünkü. Allah imansız ameli kabul etmiyor. Ama eksik olabilir, yanlış da olabilir. Bir kul günaha da düşebilir. Allah onu kabul ediyor mu? Ediyor, değil mi öyle? Yanlış yapınca, eksik yapınca yapmamız gereken şey tövbedir, istiğfardır. Allah kabul ediyor, biz nasıl kabul etmeyiz? Bizi kabul eden kim olursa olsun, hali ne olursa olsun, hangi halde, hangi yanlışta olursa olsun onun başımız üstünde yeri vardır. Biz kardeşiz. Bir kul ki Rabbini seviyor, Rabbini istiyor. Ama yanlış yapmış. veya eksik yapmış. Eksik yapıyor. Eksik olmayan var mı? Yanlış yapmayan kimse var mı? Allah hiç kimseden melek olmasını istemiyor. İstememiş. Zaten kulun böyle bir gücü de yoktur. Eksiki de olacak. Yanlışları da olacak. Bununla beraber tövbe eder, istiğfar eder. Allah'ın Afını mahfiretini tadacak. Rabbini bir daha sevecek. Rabbini gafur isminden, gafar isminden, tevab isminden, afu isminden tanıyacak. Onu bir daha sevecek. Olması gereken şey budur. Evet. O Allah'a olan imanımız, yakınlığımız, aşkımız, muhabbetimiz bize gerisini yaptırır. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Önce biraz çaba gayret sarf ederiz, zorlanırız. Sonra yavaş yavaş o tamamlanır inşallah. Eksik bir şey kalmaz inşallah. Ama önemli olan Allah'ın yolunda olmaktır. Hedefi belirlemektir. Ya Rabbi ben seni istiyorum demektir. Senin rızanı istiyorum, ebedi hayatımı istiyorum. Senin sevgini istiyorum deyip, bunu hedefe koyup hayatı böyle yaşamaktır. Bu haldeki bir kul ölse, Allah onun huzuruna alsa Söyleyeceği sözü vardır. Ne der? Evet ya Rabbi, yanlış yaptım, eksik yaptım Ama sen biliyorsun ki Ben sana geliyordum, ben yolundaydım. Diyebilir. Ama biri hedefi belirlememiş bu şekilde Dünyayı hedefine koymuş, Dünya hayatı hedefindedir. Gece gündüz ibadet etsin. O ya Rabbi ben sana geliyordum diyemez. Onun böyle bir hedefi yok çünkü. Böyle bir gayesi yok. Allah insanı kendisini abdolsun diye yaratmışsa, iman etsin diye yaratmışsa, Hazreti insan olsun, bana halife olsun diye yaratmışsa, kendisini Rabbini bilsin, tanısın, anlasın, sevsin diye yaratmışsa o bu yolda değilse ters tarafa gidiyor. İbadeti taklittir. Onun için önce iman ve bununla beraber hedefini belirleyip Hazreti insan olmak için, Allah'a gitmek için, rızasını, sevgisini kazanmak için o yolu yürümeye çalışmaktır. Eksik olur, yanlış olur. Allah onu kaldırır, Allah ona yardım eder. Evet, yaratan yarattığını bilmez mi? Gücünü bilmez mi? Eksikliğini bilmez mi? İnsan zayıf yaratılmıştır. Olur, eksik olur. Ama Allah yardım eder, onu tamamlar inşallah. Efendim İstanbul'dan Meliha, abdestsiz Kur'an'a dokunulur mu? Evet. Abdestsiz Kur'an'a dokunulur mu? Kur'an'ı önce anlamak gerekir. Kur'an okunan. Yani biri bir ayet okuduğunda Kur'an'ı okumuş olur. Okuduğu o kelimelerin içindeki manadır. Kelimeler değildir. Kelimenin içindeki manalar. Elimizdeki Kur'an değildir. Mushaftır. O sahifelerde yazılı olan, yazıyı okuduğunda Kur'an olmuş olur, okundu çünkü, okunmadan Kur'an olmaz, okununca içindeki mana Kur'an'dır. Yani biri abdestsizken, gönlündeki Kur'an'ı nereye koyacak kendisi abdestsiz ya da okudu. Ezbere okursa bir şey olmaz, yok müsafe dokunsa, sen müsafe Kur'an zannettin, o Kur'an değildir. Zaten anlamadan okuyor, onu da Kur'an ediyor? Evet, abdestsiz bir hafıza dokunulur mu? Dokunulur. Abdestsiz Kur'an okunur. Okunmalıdır. Sadece abdestsiz değil. Aynı şekilde kadınlar aybaşı halinde olsalar bile Kur'an'ı okuyabilir, ders alabilir, ders verebilir. İbadet olarak da okur, bununla beraber Öğrenmek için, anlamak için de okur ve okumalidir. Hiçbir şey buna mani değildir, olmamalıdır. Kime göre? Elbette ki Allah'a göre. Allah oraya tek bir şart koydu. Kur'an'ı okurken taşlanmış şeytandan Allah'a sığın dedi. Emir bu. Euzubesmele çek demedi. Ben kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım de demedi. Sığın dedi. Bunu yap dedi. Nasıl sığınman gerekir? Gönül abdesti alman gerekir. Zahiri değil, gönül abdesti alman gerekir. Bu benim Rabbimin kelamıdır. Rabbim bunu bana söylüyor. Bana vahyetmiş bunu. Dolayısıyla ben Rabbimin kelamını okuyorum demesi gerekir. Evet, öyle okumaya başladığında şeytan araya girmez, şeytanı kovmuştur. Artık orada o sese veremez. Kovdu, Rabbi onu korur. Şeytanın vereceği vesileseden onu korur. Yoksa okur bin türlü vesilesine gelir. Tek şart budur. Evet. Efendim, Çorum'dan Ramazan. Hocamızı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Devamlı izliyoruz. Hocamıza selamlarımızı gönderiyoruz. Kanalı herkese tavsiye ediyoruz. İnşallah kendisini görmek de nasip olur. İnşallah. Allah razı olsun. Allah bizi hem dünyada hem ahirette beraber eylesin. Gönlümüzü beraber eylesin inşallah. Evet. Asıl beraberlik gönül beraberliğidir. Asıl beraberlik sevme beraberliğidir. Birini seviyorsan o sana çok yakın. Ne kadar seviyorsan o kadar yakın. Ama sevmiyorsan seninle beraber de olsa o senden uzak. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz gâdir olayını, olayının kısa ve öz olarak bize verdiği mesaj nedir? Evet. i O meselede, Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hz. Ali için, Hz. Ali'ye, sahabeden bir kısmı itiraz etmiş. Bir zekat malının paylaşımında, diyeyim. Evet, Resulullah Efendimiz, Hz Ali buna itiraz etmiş. Şu anda paylaşamazsınız, demiş. Kısaca söylüyorum onu. Ali'nin sözü benim sözümdür, dedi. O nasıl hüküm vermişse, onun verdiği hüküm benim hükmümdür, dedi. Ona itiraz edenlere söylüyorum bunu. Buna beraber genel olarak da bu böyledir. Yoksa onun sözü benim sözümdür. Benden sonra o halifedir dememiştir. Eğer deseydi. Zaten Kadrihum deyince onu o bir bölge orada söylediği sözdür. Eğer böyle söyleseydi. Benden sonra o halifedir deseydi. Bütün sahabe toptan nasıl buna itiraz eder, nasıl ters düşebilirdi? Nasıl ters düşebilir? Toplan hem de. Sahaber, Hz. Ebu biat e etmiş midir? Etmiştir. Daha sonra o da etmiş midir? Etmiştir. Diğer halifelere biat etmiş midir? Etmiştir. Eğer Resulullah Efendimiz böyle söylemiş olsaydı, zahiri olarak bunu söyleseydi, bunu manayı için söyledi. Yani kendi yerine evet, bıraktı diye iddia edilir onun için. Söylüyorum onu. Bu durumda sahabe bizim kadar bile iman etmemiştir. Eğer Resulullah Efendimiz de burada olsa, şu anda herhangi biri için beden sonra bu harifedir dese biz kabul eder miyiz? Kim olursa olsun kabul ederiz. Ona itiraz eder miyiz? Etmeyiz. Yani Allah'ın kendisinden razı olduğu onlar, o sahabe. Nasıl olur da hep beraber Resulullah Efendimiz'in söylediğini böyle yoksa idiler? Kabul etmediler. Halifelik, Hazreti Ali'nin hakkı nasıl evbekire verdiler? Öyle değil mi? Hadi onlar verdi. Hazreti Ali bunu nasıl kabul etti? Resulullah Efendimiz ona emretmiş olsun. O da onun emrini yerine getirmemiş olsun. Buna itiraz etmemiş olsun. Çıkıp demez mi? Yani hepiniz görmediniz mi? Duymadınız mı? Allah'ın Resulü böyle buyurmadı mı? Demez miydi? Demesi gerekmez miydi? Bu ona da saygısızlık olmuş oldu. Hakaret olmuş oldu. Yani o da hakkı yerine getirmedi. Emaneti teslim almadı. Resulullah Efendimiz halifeliği ona emanet etti ama o emaneti teslim almadı. Almak için tavrını koymadı. Demiş olmuyor muyuz? Allah'ın vahyine göre bakmamız gerekir. Ne buyurdu? Bedir'de savaşa katılanlar Bunlar beraber o ağacın altında sana biat edenler. Binlerce kişi bunlar. Allah onlardan razı olmuştur dedi. Allah'ın razı olduğu kullar hep beraber yanlış yapıyorlar öyle mi? Yani sen bunu gönlüne arz ettiğinde senin imanın gönlün bunu kabul ediyor mu? Sen bunu kabul etmezken onlara onlar nasıl bu yanlışı yaptı nasıl diyebiliyorsun? Nasıl layık görebiliyorsun? taraf olmak yanlıştır. Yanlış. Allah bizden hazreti insan olmamızı istiyor. Şu haklıydı, bu haklıydı. Yani Allah seni huzura aldığında işte ya Rabbi şu haklıydı, bu haklıydı ne diyecek? Ben sana öyle mi vahyettim? Öyle mi söyledim? Sen ne yapmışsın bana onu söyle. Ben falancaları destekledim. Sana ne onlardan? Sen hakkı yaşadın mı? Yaşamadın mı? Allah'ın vahyine iman ettin mi, yetmedin mi? Resulüne tabi oldun mu, olmadın mı? Ta bana onu söyle. Yok onlar yanlış yapmış, bunlar doğru yapmış. Bu hesaba çekmektir. Bu hesap Allah'a ait olan bir hesaptır. Haşa. Böyle yakışır mı böyle? Ha, birileri güzel yapmış, birileri yanlış mı yapmış? Güzel yapana uyar, onu örnek alırsın. Yanlış yapanı da tam ters taraftan bunu da kendine ne alırsın? İbret alırsın. O da bir ibret. Oradan da bir ders alırsın. O yanlışa da düşmemeye çalışırsın. Birini övmekle, birilerini yermekle kimse bir şey kazanamaz. Sadece dedikodu yapmış olur. Sadece yanlış yapmış olur. Tefrika yapmış olur. Müminlerin birbirine düşman olmasına sebep olmuş olur. Oysa ki Allah müminler kardeştir demişti. Kardeşlerinizin arasını burun demişti. Arayı yani buradakini bırak 1000 sene 1500 sene sonraya gidip orada tefrika yapıyoruz. Yakıştı mı bu şimdi? Mümin'e yakışmıyor bu. Senin işin var, işin. Senin derdin var. Seni Allah'a gitmen lazım. Allah seni davet ediyor. Senin Allah'a firar edip Allah'a koşman lazım. Sen böyle mi koşuyorsun? Bu mu senin derdin? Sen birilerini övmekle, birilerini yermekle ne kazanabilirsin? Hiçbir şey. Söyledim. Övülmesi gereken Allah'tır. Tabi olunması gereken Allah'ın Resulü'dür, Resulullah'tır. Allah bunun hesabını sorar. Sen Resulüme tabi oldun mu, olmadın mı? Sen bana iman ettin mi, etmedin mi? Kardeş oldunuz mu, olmadınız mı? Birbirinize yardım ettiniz mi, etmediniz mi? Birbirinize rahmet oldunuz mu, olmadınız mı? Sen ne yaptın onu söyle. Birilerinin, birilerini övmekle ya da birilerini yermekle kimse bir şey kazanamaz, tam tersine kaybeder. Övülmesi gereken hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onlar sadece kulluklarıyla, peygamberler de buna dahildir. Kulluğuyla onu översin. İmanıyla översin, aşkıyla, muhabbetiyle översin. Allah'a olan teslimiyetiyle översin. Kulluğuyla yani. Ama övülmesi gereken Allah'tır. Bize düşen tabi olup onlar gibi kul olmaya çalışmaktır. Onları yermek ya da kötülemek ya da övmek değildir. Yoksa yarın hesabımızı veremeyiz. Kendimizi unutmuş oluruz. Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi. Bedbaht o kimsedir ki, başkalarının günahını görmekten, başkalarının günahıyla uğraşmaktan kendi günahını göremez. Bahtiyar da o kimsedir ki, kendi günahıyla meşgul olmaktan, başkasının günahını göremez. Şeytan bize hile yapıyor. Bizi başkalarıyla meşgul ediyor. Benim derdim bana yeter. Benim Allah'a koşmam lazım. Her gün Allah bana bir imkan veriyor bir gün yaşama imkanı veriyor ve benim o günde koşmam gerekir Rabbime benim Allah demem lazım La ilahe illallah demem lazım Allah beni zikret demedi mi? ayaktayken otururken yan üzeri yatarken beni zikretlemedi mi? dedi niye başkasını zikrediyorsun? niye başkasını övüyor ya da yürüyorsun? her biri senin gibi bir kul değil midir? kul eksikleri de olur, yanlışları da olur güzellikleri de olur ama hesap sana ait değil. Allah'a aittir. Evet. Kısa ve öz itibariyle Resulullah Efendimiz kimseyi yerine bırakmamıştır. Vahyi, Allah'ın vahyine havale etmiştir. Allah buyurdu ayet-i kerimede müminler işlerini aralarında meşveretle hal ederler. İstişareyle hal ederler. Zahiri işlerini manevi işler değil. Zahiri işlerini evet yani yönetim işi olsun, başka şeyler olsun, karar olsun, işlerini aralarında istişare ile meşveretle hallederler. Aynı şekilde Rasulullah ﷺ e ne buyurdu? Sahabenle istişare et. İstişare edince karar ne çıkarsa o uygulanır. Bu Allah'ın emridir. Bu mümin olmanın gereğidir. Yoksa böyle herkes kendi yerine bir halife bırakmaz. Peygamber hiç bırakmaz. Çünkü işin müminler işlerini aralarında istişareyle hal ederler. Zaten öyle olmuştur. Seçim de istişare demektir. Aynı şekilde halife seçilirken de sahabe biat etmiştir. Bu da istişareyle iş yapılmış demektir. Allah'ın vahyine uyurmuş. Buna beraber Resulüne tabi olup gereğini yapmışlar. O nasıl istişare etmişse sahabesiyle? Sahabe de ondan sonra öyle istişare etmiştir. Evet. Efendim bir izleyicimiz Uzun zamandır böyle güzel sohbet dinlememiştim. Allah razı olsun demiş efendim. Efendim Zonguldak'tan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Herkese selamlar. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır? Sözü doğru mudur? Teşekkürler. Selam ve dua ile demiş efendim. Allah razı olsun. Bu Abdülkadir Geleni Hazretlerinin sözüdür. Elbette ki bunun gerekçeleri vardır. Sözü sadece... Böyle zahiri olarak anlamak doğru değildir. Herkesin bir mürşidi vardır. Mürşidi olmayan hiç kimse yoktur. Mürşid irşad eden demektir. Manevi olarak büyüten demektir. Buna beraber zahiri olarak biri büyütüyorsa o da zahiri olarak mürşiddir. Analar, babalar kendi evlatlarının, çocuklarının mürşididir. Neden? Onlar büyütüyor çünkü. Mürşid demek rüştüne erdiren, rüştüne ermiş ve rüştüne erdiren. Yani biri büyüyüp bloga erdiğinde ne denir ona? Rüştüne erdi denir. Reşit oldu denir. Yani büyüdü. Artık her şeyi anlayabilecek seviyeye geldi. Allah'a karşı sorumlu olacak yaşa geldi. Rüştüne ermiş. Reşit olmuş. Mürşidi onu büyütmüş. Kim mürşid? Evet, zahiri olarak ana ve babasıdır. Aynı şekilde ana baba zahiri olarak mürşitlik yaptığı gibi, bir de manevi olarak mürşitlik yapıyor. Ben biliyorum diyor, bana uyuyor. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın deralete bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın. Eğer biri veli olan mürşidi bulmazsa o deralete kalmıştır dedi. Kim söylüyor? Allah söyledi. Deralete kalanlar şeytana tabi olmuş, veli olan mürşide tabi olmuyor, veli olmak için Allah'a dost olmak için çaba gayret sarf etmiyor. Onun ona tabi olmak yerine nefsine tabi oluyor. Arzularına, isteklerine tabi oluyor ya da şeytanın verdiği vesveseye tabi oluyor. Her halükarda şeytana tabi olmuştur. Dolayısıyla mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır demek bu demektir. Veli olan mürşidi bulabayınca sonraki itibariyle kendine bir mürşit bulur kim, kimin kazandığını kazanmak istiyorsa o onun mürşididir. ona tabi olmuş çünkü. Onun yolunda yürüyor. Onun yaptığı gibi yapıyor. Dolayısıyla o onun mürşididir. Evet. Efendim, İstanbul'dan <gülüyor> Meliha kabir azabı var mıdır diye sormuş efendim. Kabir azabı var mıdır? Evet nedir? Bu konuda alimlerimiz ihtilaf ediyor. Var diyenler var, yok diyenler var. Önce şöyle anlamak gerekir. Eğer ruh ölmeyecekse, ölen beden ise, beden bir elbise ise, ölümü tadacak olan ruhtur. Ayrılınca nereye gidiyor? Allah'ın huzuruna. Allah öyle söyledi. Öldüğünüzde varacağınız yer Allah'ın huzurudur. Bununla beraber bedenle azap görmüyor. Beden yok zaten. Beden toprak oluyor zaten. Elbise mahiyetinde. Ama azabı görecek olan o ruha giydirilen beden olarak giydirilen ya nurdan bir elbisedir ya zulmetten, karanlıktan bir elbisedir. Eğer müminse elbisesi nurdandır. Yok mümin değilse elbisesi karanlıktan, zulmettendir. Küfürdendir. Eğer nurdan elbise giymişse, cenneti görür. Cenneti seyreder. Hatta bunlardan bir kısmı, Allah katında rızıklanır. Evet, şehit olanlar. Hayatları imanlarına şahit olanlar. Bunlar Allah katında rızıklanır. Allah yolunda, öldürülenler. Allah öyle buyurdu. Rızıklanıyor. Diri bu cenneti görüyor. Özel ikrama nail oluyor. Allah onları özel olarak evet. Bir yere alıp ikramda bulunduruyor onlara. Aynı şekilde bir de cehennemi görenler var. Allah-ı Ekrem'i de öyle buyurdu. Firavun ve onunla beraber olanlar. Onu destekleyenler. Ona uyanlar Sabah akşam, evet ateşe arz olunurlar. Sabah akşam ya da sabahtan akşama, gece gündüz tabiri caizse bizim anlayacağımız şekilde onlara cehennem gösteriliyor. Arz olmak odur. Cehennemi ona, onu cehennemi arz ediyor, atmıyor. Cehenneme gitmek, evet hesaptan sonra, kıyametten sonradır çünkü. Cehennemi görmek azap olarak yeter, cenneti görmek de nimet olarak yeter. Bu öldükten hemen sonra başlar. Kul ölünce Allah'ın huzuruna varıyor zaten. Ya huzura kabul edilir ya edilmez. Kabul edilenler iman edenlerdir. Cennetle müjdelenenlerdir. Edilmeyenler de evet, cehennemliklerdir. Dolayısıyla evet, kabir azabı, kabir de demek değil, o bir alem. O başka bir alem. Evet. Efendim fazilet, kıymet, karanlık, Selamun Aleyküm Pirim, Sultanım, hı hı. Babam. Seni çok seviyoruz. Allah senden razı olsun. Bize dinimizi öğretin, Allah'a yaklaşma hatta cemalini müşahede etme fırsatımız var. Bizi sizinle tanıştıran Rabbime hamdolsun. Neyi murat ediyorsanız Allah kat katını versin. Pirim sana nasıl dua edeceğimi bilemiyorum. Biz senin gönlünün ilk safında yer almak istiyoruz. Ne yapmalıyız? Gönlünüze nasıl girebiliriz? Bize dua eder misiniz? Gönül Allah'ın evi. Evet. Allah'ı sevenler, Allah'ı isteyenler sevilmeye layıktır. Allah onları seviyor. Allah sevmeseydi, zaten kul sevemezdi. Kim Allah'ı seviyorsa, Rabbini istiyorsa, bizim de Sevdiğimiz de O'dur. Aynı şekilde gönlüm, gönlümüze aldığımız da O'dur. Bütün derdimiz Allah'a kul olmaktır. Bütün derdimiz Allah'ın bize kulum demesidir. Kulum sen güzel yaptın demesidir. Seni seviyorum demesidir. Bu hitabı işitmektir. Bu hitabı almaktır. Kulum ben senden razı oldum demesidir. Bütün çabamız, bütün gayretimiz budur. İstediğimiz budur. Davet ettiğimiz de budur. Başka bir şeye davet etmiyoruz. Allah'ı sevmeye, Allah'a aşık olmaya, Allah'a teslim olmaya, Rabbim Allah'tır deyip Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz sadece. Onun için zikretmemiz gereken Allah'tır. Kendisine koşmamız gereken, fidar etmemiz gereken Allah'tır. Birbirimizle uğraşmaktan kurtulmamız gerekir. Hatta nefisle, şeytanla uğraşmaktan kurtulmamız gerekir. Ne demek gerekir şeytana? Şöyle kenarda dur, benim işim var. Benim Rabbime gitmem lazım. Seninle uğraşamam. Senin verdiğin vesveseyle ben uğraşamam. Bir insana, bir Hazreti insana yakışmıyor mu çünkü? Bunu bildikten, anladıktan sonra. Düşmanının şeytan olduğunu anladıktan sonra onunla uğraşmak doğru değil. Onu zikretmiş olursun çünkü. Ondan meşgul olmuş olursun. Evet. Allah bizi kendisine koşanlardan eylesin inşallah. Hep beraber koşacağız inşallah. i̇nşallah. Efendim Van'dan Cabir hocamızın ellerinden öperim. Sorum cezbe nedir? diye sormuş efendim. Evet. Cezbe. Cezbe cezb olmak. Yani bir şeyin bizi çekmesi demektir. Bir şeye gönlünü kaptırmak demektir. Kul Allah'a cezbe olmalıdır. Ama durup dururken de bu cezbe olmaz. Peygamberlerin evet başka bir özelliği var ki o da cezbetme halleridir. Cezbetme, kendini çekme. Peygamberlerin sıfatları sayılırken bu sayılmıyor. Peygamberin evet, böyle bir cezbetme sıfatı vardır. Aynı şekilde bu peygamber varislerinde olduğu gibi mevcut. Değilse yoktur zaten. Veraset yok demektir bu. Cezbediyor, çekiyor. Çekince nereye çekiyor? Allah'a çekiyor tabii. Allah'a cezbettiriyor onu. Sanki ona cezbe olmuş gibi görünür ama ona cezbe olunca, onu sevince, onun o çekim alanına girince bir de bakıyor ki Allah'ı seviyor. Allah diyor. Gönül onunla beraber olmuş. Onun cezbesiyle Allah'a cezbe oluyor. Onunla beraber, onun gönlüyle beraber. Müşid-i Kamil bu demektir. Peygamber varisi Müşid-i Kamil bu demektir zaten. Sadece böyle bilgi veren değildir. Öğreten değildir. Önce evet, böyle bir hali ona tattırır ve yaşatır. Sonra bunun devamı gelir. Evet, gönülde öyle bir aşk tecelli eder ki evet, yolculuğu anlatırken, manevi yolculuğu aşka yolculuk, aşkla yolculuk, aşkta yolculuk. Önce Aşka yolculuk yapıyor. Aşkı kazanıyor. Rabbini sevince onu sevdiği gibi yapmaya çalışıyor. Emrettiği gibi yapmaya çalışıyor. Sonra kazandığı bu aşkla bu cezbe haliyle koşmaya başlıyor. Manevi olarak Rabbine firar ediyor. Sonra gönül öyle bir hal alır ki aşkta dolar, her zerresine tecelli eder. Bu da aşkta yolculuktur. Manevi yolculuk. Kusat'ın bir tek kapısı vardır. O da aşk kapısıdır. O kapıdan varlık giremez. Kulun aşk olması gerekir. Evet. Cezbe Allah'ın kulunu kendine çekmesidir. Allah'ın bir vesileyle kulunu kendine çekmesidir. Sonra farklı bir hal alır. Bazen olur namaz kılar. O hal tecelli eder ama onu almıştır bir kere. Kur'an okur, o hali alır. Bir şeye hikmetle bakar, onu alır. Sıradan bir şeye, bir ağaca, bir taşa bakar. Akan bir suya bakar, öten bir kuşa bakar. Bir de baktın ki, gönlündeki o aşk, o muhabbetin üzerinden perde kalktı, evet, cezbe hali geldi. Ama cezbenin mutlaka dengede olması gerekir. Dengeyi bozmaması gerekir. Dışarıdan böyle onun görülmemesi gerekir. Onu göstermemeye çalışmak gerekir. O içinde kalmalıdır. Evet, bazen elinde olmadan Allah deyip bir sahha atabilir. Bu iradesizdir yalnız. Bu sahhiyi o atmıyor. Ruhun üzerinde perde aralanmıştır ve o evet, Rabbini sahibini zikre ediyor. Ya Allah diyor ya da baktım hay dedi. Efendim Manisaba'dan Sibel, bazıları besmele çekmeyin diyor. Siz bir besmele çektiğinizde şeytan bin kere besmele çekiyor diyorlar. Bu doğru mu? Biz bir besmele çekince şeytan bin besmele çekiyor. E da biz ne istiyoruz şeytan? Yeter ki besmele çeksin, biz tekrar tekrar çekelim. Şeytan niye besmele çeksin? Bunlar hurafet şeyler, bunlar yanlış şeyler eğer şeytana besmele çektiriyorsak bu güzel bir şeydi. O zaman çekmeye devam edelim. Şeytanın ne yaptığına değil Allah'ın neyi emrettiğine Resulü'nün nasıl yaptığına, neyi tavsiye ettiğine bakmamız gerekir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Her iş besmeleyle ile Besmeleyle Besmele ile başlanmayan her iş güdüktür dedi sonu kesiktir dedi. Onda bereket olmaz dedi. Mutlaka besmele ile başlanması gerekir. Evet Rahman ve Rahim olan Allah adına diyorsun. Allah'ın emrettiği gibi diyorsun. Bunu söyleyince şeytan öyle mi söyler? Yok. Evet besmelenin manasını da öğrenmek lazım ki ne söylüyoruz? İşi Allah adına yapıyorsun. Allah için yapıyorsun. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak yapıyorsun. Rahman ve Rahim olan evet, Allah'ın ismiyle, ismine, ismini diyorsun. Evet, böyle bir şey yoktur. Her işimize, her şeye mutlaka besmeleyle başlayalım inşallah. Efendim, köyden Suzan, selamun hocam. Size kaç ay önce tabi oldum. Allah'a layık bir kul ve se layık bir derviş olmam için sizden dualarınızı istiyorum. İnşallah bir sorum, eşimin abileriyle bir araya geldiğimizde öf adet gereği ellerini öpmek için elimi uzatmak zorunda kalıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hayırlı akşamlar nürşidim. Allah razı olsun. Allah bazı şeyleri anlatırken mesela buyurur ki örfe göre, örfe göre. Elbette ki bir şey doğru değilse doğru değildir. da yanlıştır. Ama bir de Örf meselesi var midir Vardır. Oradaki insanların anlayışı var midir Vardır. Evet. Eşinin kardeşleriyle, abileriyle bir araya geldiğinde evet elleri öpmesi ellerini öpmesi gerekir. Yoksa nasıl anlaşılır? Saygısızlık yaptı denir. Değil mi öyle? Saygısızlık yaptı. Bizi ciddiye almadı. Bize kıymet de yer vermedi. Deniliyor bir Denilir. Böyle anlaşılmış çünkü. Evet. Böyle bir durumda Mazereti vardır. Herhangi bir sorun olmaz. İşi o kadar büyütmeye gerek yoktur. O anda eşleri için de haram mıdır? Haramdır zaten. O eşinin kardeşleri için. Onun için. ona anda nikah düşmüyor zaten. Herhangi bir şey sorun olmaz. Evet, eşi hayatta ki nikah göre evet, sorun yok. Efendim, bir izleyicimiz, Efendimiz'e bir sorum olacak. Birini Allah'a havale etmek doğru mu? Bu sizin eşiniz ise nasıl davranmak lazım, nasıl bakmak lazım? Allah razı olsun pirimizden, mürşidimizden. Sizi çok seviyorum babam. Allah razı olsun. Havale etmek doğrudur. Bir hayır olarak havale etmek vardır, bir şer olarak. Yani beddua olarak havale etmek vardır. Hayır olarak her konuda her şeyi herkesi en sevdiğimizi en yakınımızı ne yapıyoruz Allah'a havale ediyoruz Allah'a emanet ediyoruz. Bir de eğer bizi biri bize zulmetmişse en yakınımız olsa bile onu Allah'a havale ederken ona gazabet demiyoruz. Nasıl gerekiyorsa öyle yap demiş oluyoruz. Havale etmek böyle. Yani ben bir fikir beyanında bulunmuyorum. Buna şöyle muamele demiyorum ya Rabbi. Nasıl hayırsa, nasıl güzelse benim için öyle yap. Dolayısıyla Allah'a havale etmek her iki taraftan da güzeldir ve doğrudur. Rabbimize güvenmemiz gerekir. Havale ederken o nasıl güzelse, nasıl hayırsa öyle yapar. Havale etmek doğrudur. Etmek lazım. Hem hayır olarak etmek lazım hem bize zulmedeni de aynı şekilde Allah'a havale etmek lazım. Bu büyük bir şeydir. Bu, ancak sabredenler bunu yapar. Karşılık vermeden havale etmek. Havale ettinse bırakacaksın yalnız. Artık müdahale etmeyeceksin. Allah'a havale etmişim, o gerekeni yapar demen lazım. Buna iman etmen lazım ki, o da gerekeni yapar. Hem Allah'a havale ettim, hem de ben gerekeni yapayım. Sen Allah'a havale etmemişsin. Kendi işini kendin görmeye çalışıyorsun. Allah müdahale etmez. Ama sen Allah'a havale edip, müdahale etmedin mi, Allah müdahale yapar. Adetidir bu. Evet. Efendim, ordudan Yusuf Türkoğlu, bu, bu zamana kadar oruç tutmadım, ne yapmam lazım? Yaş elliye geldi demiş. Evet. Yaş elliye gelmişse, şimdiye kadar oruç tutamamışsak, bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Herhalde oruç tutmak değildir. Yapmamız gereken şey, varsa gücümüz, Evet böyle bir hesap yapmadan o orucun fitresini vermektir. Yani her bir sene için 30 fakiri doyuracak şekilde vermektir. Buna da gücümüz yoksa ne diyoruz? Ya Rabbi sen biliyorsun. Şimdiye kadar oruç tutmadım. Zaten gücüm yetmiyor. Sen beni benden daha iyi bilirsin. Onun için beni affet. Beni affet. Oruç tuttuğumu kabul et. Ama bundan sonra tövbe ettim, sana dönüyorum. Bütün çabamı, bir sarf edip orucumu tutacağım. Biliyorsun ki buna gücüm yetmiyor. Yetseydi zaten tutardım, daha önce tutardım. Evet, o Rahman ve Rahim'dir. O bizi biliyor. Bütün mesele Allah'ın huzurunda mazeretimizi beyan edebilmektir. Beyan edebilirse sorun yoktur yani. Bunu sıkıntı yapmak doğru değildir. Günahlarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi Allah ile aramıza koyup onu perde yapmayalım. Evet. Ya Rabbi seni seviyorum. Sana kur olmak istiyorum. Şimdiye kadar bilmiyordum. Yapamadım ya da elimden gelmedi. Yanlış yaptım ama sana döndüm. Bundan sonra sana, ben senin kurunum artık. Kulluğumu şimdiye kadar beceremedim. Bundan sonra kur olmaya çalışacağım. Bana yardım et. Hepsi bu. Öyle sıkıntıya Sakın diyor, sorun yapmaya gerek yoktur. Bir de önümüze koyup şunu yapmadım, bunu yapmadım, şu yanlışı yaptım deme de gerek yoktur. Onun için geçmiş geçmişte kalmıştır. Varsa bir yanlış yapmamız gereken şey tövbe ve istiğfardır. Yola devam etmektir. Allah'a koşmaktır. Geriye dönüp bakarsak düşeriz. Yürürken düşeriz. Bırak koşmayı. Ama bizim koşmamız gerekir. Allah hepiniz Allah'a filar edin. Hep beraber koşalım inşallah. Evet. Efendim İzmir'den kahraman Yıldız namaz kılarken Tövbe Suresi'nin son iki ayetini çok zikrederim. Yalnız Tövbe Suresi besmeleyle ile başlamadığından dolayı bu son iki ayeti okurken Besmele'yi çekmek gerekiyor mu? Hocamızdan Allah razı olsun demiş. Allah razı olsun. İster Besmele olsun ister olmasın. Başında her bir ayetin başında Besmele okunabilir. Her bir ayetin başında yani Fatiha'yı okurken de her bir ayeti okuduğunda yine Besmele'yi okuyabiliyorsun. Onun için evet, Kur'an'ı okurken Besmele okuyorsun. Besmele'nin Besmele okunmadığı bir yer yoktur. Her bir de okunan Kur'an ise evet. Onun için Besmele'yi okumak gerekir. Her işe Besmele ile başlamak gerekir. Besmele şurada okunur, şurada okunmaz demek doğru değildir. Ne diyorsun? Rahman ve Rahim olan Allah adına. Allah'ın ismiyle, ismiyle. Elbette ki haram bir şeyi, yanlış bir şeyi yapıyorsun onunla. Evet, bu Kur'an okumaksa ya da bir iş yapmaksa mutlaka besmele ile başlanması gerekir. Evet. Efendim diğer vakır silvandan yüksel kara aslan altı tane çocuk getirdim, doğurdum. 7 ameliyat oldum, doğururken ameliyat yerini bağladılar. Bu günah mıdır? Evet. Bu bizim elimizdeki bir şey değildir. Bir sağlık sorunundan dolayı evet, öyle bağlanmıştır. Onun için herhangi bir sorun yoktur, herhangi bir sorun olmaz. Herhangi bir sıkıntı yoktur, bir sorumluluk yoktur yani. Evet. Efendim İstanbul'dan Zeynep, selamünaleyküm. Rabimin hediyesi sultanım, size tabiyim. Yavrularımın da size tabi olmalarını çok istiyorum. Lütfen dua edin, hayırlı geceler, el erzen öpüyorum. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Kulluğu beraber yapmayı, imanı beraber yaşamayı nasip etsin. Allah'ın huzurunda hesabı da beraber vermeyi nasip etsin inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamünaleyküm hocam. Fakirlik salihlerin süsüdür deniliyor. Acaba yoksulluk imtihan mıdır? Yaptığımız hatalardan mıdır? Bunu nasıl anlamamız gerekir? Ne yapmamız gerekir? Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar demiş. Allah efendim. razı olsun. Fakirlik başka şey, yoksulluk başka bir şeydir. Fakirlik salihlerin süsüdür dedi kardeşimiz. Resulullah Efendimiz buyuruyor, ben fakrımla iftihar ederim. Bu zahiri fakirlik değildir. Bu manevi fakirliktir. Fakrımla iftihar ederim. Ya da fakirlik salihlerin süsüdür. Ne demek? Ben yokum, Allah var demektir. Ben bilmiyorum, Allah biliyor demektir. Bana ait hiçbir şey yok. Her şey Allah'a aittir. Her şeyim Allah'a aittir demektir. Evet, Resulullah Efendimiz, ben fakrımla iftihar ederim. Ya da fakr, salihlerin süsüdür derken, bunu böyle anlamak gerekir. Ama yoksulluk bir imtihan midir? Yoksulluk da imtihan. Zenginlik de imtihan. Hatta zenginlik, yokulluktan daha büyük bir imtihan. Kazanma açısından. Allah öyle buyurdu, ant olsun ki sizi fakirlikle de, mallarınızla, canlarınızla, ticaretinizle sizi deneriz. İmtihana tabi tutarız. Bu bir imtihan. Fakirlikle de dener, varlıkla da dener. İmtihana tabi tutar. Her halükarda denediği şey nedir? Kulun imanidir. Kulun Allah'a sen benim Rabbimsin. Bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun o benim için hayırdır ve o benim için güzeldir. Diyor mu demiyor mu? Bunu anlıyor mu anlamıyor mu? Allah kulü için cenneti takdir etmiş. Cennete gitmesine razıdır. Dolayısıyla cennete gitsin diye. Hazreti insan olsun diye. Allah'a kul olsun, yeryüzünde halife olsun diye onu onu imtihana tabi tutar. İster bu zenginlik, ister bu fakirlik olsun, o fark etmiyor. Evet, hayatı böyle anlamak lazım. Hayatı, dünya hayatını böyle okumak lazım. İmkan. Yani kazanma imkanıdır her ikisi de. Ama fakirlikte kulun sabretmesi zenginlikte sabretmesinden daha kolaydır. Zenginken varlık ya da makam sahibi iken Doğru yapmak, yoldan çıkmamak, Allah'ın emrettiği gibi yapmak daha zordur. Ama yoklukta sabır daha kolaydır. İmtihan daha kolaydır. Aynı şekilde Allah başka türlü imtihana tabi tuttuğunda dedikoduyla, iftirayla ya da hastalıkla, bir belayla, musibetle imtihana tabi tuttuğunda her sıkıntısı için Günahlarını affediyor, derecesini yükseltiyor. Bu bir nimet. Bu bela değil. Yokluk da öyledir. Gönlünde taşıdığı endişe için bile Allah mutlaka bir karşılık verir. Bütün mesele kurun onu Allah'tan bilip sabretmesidir. Nedir karşılığı? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Bu kadar kısa ve bu kadar kolay bir şekilde Allah'ın beraberliğini ve sevgisini kazanıyorsun. Bir tek evet. yapman gereken, söylemen gereken şey, Rabbim beni imkana tabi tutuyor. Benim için bu hayırdır demendir diyebilmendir. Evet. Efendim programda sona gelmişiz. İzin olursa bir mesaj da efendim. Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Ayşal, Selamun aleyküm babam. Benim hayatımın en güzel üç günü biri Diyarbakır'a ilk geldiğim gün. O zaman bir gün kala binmiştim. İkisi de geçtiğimiz hafta bütün ömrümde üç güzel gün. Günü gün güzel yapan ona mana katandır, aşktır, muhabbettir, sevgidir. Her güzel Allah ile güzeldir. Ve içinde Allah olmayan her şey yok olmaya mahkumdur. Siz ne güzelsiniz canım babam. Kardeşlerimizin her biri ne güzel, hayatıma kattığınız güzellikler için nasıl teşekkür edilir bilmiyorum. Ben sizi Yaradan'a bana tanıtarak hayatıma güzellik katan ilahi aşka kurban olayım. Bütün hamdler onadır. Başta size ve bütün kardeşlerimize tek tek çok teşekkür ederim. Beni sizden ve kardeşlerimizden ayıran uçağa bindiğimde hüzne kapılmıştım ki uçağın ayakları yerden kesilip yükselmeye başladığı an Sanki siz elimden tuttunuz, iki beyaz kuş gökyüzüne kanatlandı. İstemsiz olarak gözlerimi yumdum ve sanki bir ekrandan yeryüzünü izledim. Kabe ve etrafından görüntüler de vardı. Bu ne demek baba? Zahiren oradaydım uçakta ama sanki uçtum bir süre yeryüzünü izledim. Gözlerimi açmak istemedim, gelirken uçmayı beceremedim demiştim. Yine yaptın yapacağını Baba. Hele dergahın kapısında aldığım hediye kardeşlerimiz de şahit oldu. Çok güzeldi. Şimdi bunu duyan avam delirmiş der. Bizim işimiz de avamla değil gönül ehli Onlara selam der geçeriz. Muhabbetimiz aşkadır. Aşkladır. Aşktadır. Selamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Evet. Muhabbetimiz aşkadır. Aşktadır, aşktadır. Bütün varlık, bütün hayat, evet, aşktan ibaret. Ama bunu anlayabilmek için aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Kendimizi anlamaya, tanımaya çalışmamız gerekir. Hayatı anlayıp tanımaya çalışmamız gerekir. Rabbimizin üzerimizdeki muradını anlamaya çalışmamız gerekir. Seben. Aşkından dolayı kazanır, kaybeden, aşkı kaybettiği için kaybeder. Eğer biri Rabbini seviyorsa, o kendini de sever, o insanı sever. Evet, kendini sever derken bencilliğini değil. Allah onu sevmiş, Allah'ın sevgisiyle kendini sever. O tecelli etmiş, onun tecellisini kendi üzerinde sever. Onun kendisini sevmesini sever. Allah'ı sever. Allah ile sever. Bu aşka yürüyor, aşkla yürüyor, aşkla yürür. Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu. Allah kendini ona tanıtır. Onu da ona tanıtır. Kim olduğunu Nasıl bir kıymete, değere, şerefe layık olduğunu Allah ona gösterir ve onu ona bunu tattırır. Sen Hazreti insansın. Sen benim yer yüzündeki halifemsin. Sen benim velimsin. Sen benim kulumsun. Sen benim aşığımsın. Sen benim sevdiğimsin. Evet, bunu anlayınca kendini anlamış olur, kendini tanımış olur. Sevmenin ne demek olduğunu, her şey olduğunu anlamış olur. Allah bizi sevenlerden eylesin. Rabbini, kendisini yaratan, kendisinden hayat veren, varlık veren, evet, kendisinde tecelli eden, Rabbini sevenlerden eylesin. Kendini Rabbi ile seven, insanı, evet, Rabbi ile beraber, Allah ile beraber seven, her kula, her varlığa bakarken, onunla beraber bir de Rabbinin Tecelli ettiğini bilenlerden, anlayanlardan, bunu tadanlardan, görenlerden, yaşayanlardan eylesin inşallah. Hakikate erenlerden eylesin inşallah. Sadece beşeri olarak bakıp, insanı etten, kemikten, çamurdan bir varlık olarak görenlerden eylemesin. Allah'ın muradını anlamayanlardan, anlamak istemeyenlerden evet, eylemesin. Allah bizi birbirini cennete davet eden, Allah'a davet eden, imana davet eden, aşka, muhabbete davet eden kullarımdan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, tecellisi, güzelliği bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin, kardeşlerinin arasını Evet, bulanlardan eylesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet, Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki program kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız sorular için de özür dileriz. Sıra koymuşuz, inşallah soracağız. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbim emanet olunuz efendim.